Bu derslerimize katılımın sağlanması için sizlerin gayretlerine, yardımına ihtiyacımız var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki من dell على خير فهو كفاعله kim bir hayra işaret eder, hayra davet eder, hayırın yolunu, yordamını, mekanını, adresini gösterirse ve buna vesile olursa o kişi o hayrı işlemiş gibidir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı anlamak için bir arada bulunan Kur'an'ı aralarında müzakere eden, onu anlamaya çalışan müminler için büyük bir müjde veriyor. Onlar ki melekler kanatlarını onların üzerine gererler ve şöyle yal Rablerine yalvarırlar. Ey Rabbimiz! Bu Müslümanlar, müminler senin kitabını aralarında müzakere etmek, anlamak ve yaşamak için bir araya toplandılar. Ey Rabbimiz bu insanları, bu Müslümanları affeyle, onlara cennetini bahşeyle, onları azabından, cehennemden azat eyle. Onlara dünyada ve ahirette her türlü hayrı ver. Onları ve yakınlarını sevdiklerini her türlü kötülükten, beladan, sıkıntıdan uzak kıl ya Rabbi diye dua ederler. Bu dua ilim meclislerine katılanlar içindir. İlim meclislerinde Allah'ın kitabını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyenler içindir. Başka? Birileri için değil. Ancak bu konuda Müslümanlar çok kafildirler. Kafildirler. Böyle bir dua'yı hak etmek için yarış etmezler. Gevşek davranırlar. Katılmak için bir azimet, bir azim göstermezler. Bu da asrımızda yaşayan Müslümanların nedenli imani konuda nedenli zayıf noktada olduğunu gösteren bir göstergedir. Değerli kardeşlerim yüce Rabbimiz Kur'an için şöyle der. Hudelil muttakîn. O cehennemden sakınmak isteyen, Allah'ın yasakladığı ve kızdığı şeylerden uzak kalmak isteyen, her insan için bir yol göstericidir. Doğru işin, doğru yolun adresini gösteren bir rehberdir. Yine Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim için فِيهِ شِفَاُنْ لِمَا فِي السُّدُوُ Kalplerde meydana gelecek olan her türlü nifak hastalığına karşı Kur'an şifadır. Kalplerde meydana gelecek olan şüphelere karşı Kur'an şifadır. Aklın çıkmaza girdiği anda Kur'an Doğru yolu gösteren bir rehberdir. Cevabı bulunamayan sorular ardı ardına geldiğinde Kur'an doğru cevabı veren bir hidayet rehberidir. İlahi bir kelamdır. İlahi bir cevaptır. Kur'an imani konuda zayıf olan, zaaf içerisinde olan, kalplerin imanını artıran ilahi bir ilaçtır. Kalbi olgunlaştırır. İmanı olgunlaştırır. İnsanı kemale ulaştırır. İnsanı doğru yoldan saptırmaz. İnsanı dışarıdan gelen her türlü vesveselere karşı şüphe ''Uyarıcılara karşı, her türlü imana aykırı düşünce tufanına karşı, her türlü imana aykırı iklime karşı, söze karşı, fiile karşı, Kur'an bir savunma mekanizmasıdır. Bir dayanaktır, sağlam bir kulptur. Ona dayanan asla sapıtmaz.'' Yüce Peygamber buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem teraktu fikum emreyni mâ in temessektum bihime lentadillu ebedâ size iki kaynak bıraktım ki bu iki kaynağı sımsıkı sarıldıkça asla sapıtmazsınız Yanlışa düşmezsiniz, sapıklığa düşmezsiniz, delalete düşmezsiniz, hataya düşmezsiniz. Nedir bunlar ey Allah'ın Resulü diye soruyorlar. Cevaben diyor ki, o Kur'an ve benim sünnetimdir. Kur'an ve benim sünnetim. Kur'an'a sarılanlar sağlam bir kulpa yapışmış olur. Peygamberimizin sahih sünnetine sarılanlar sağlam bir kulpa sarılmış olur. Peygamberimizin sünneti Kur'an'ın tefsiridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını Hazreti Ayşe'ye soruyorlar. O da diyor ki onun ahlakı Kur'an'dı. Kur'an ne derse onu yapardı. Kur'an neyi emrederse onu yapardı. Kur'an neden sakındırdıysa ondan sakınırdı. Onun ahlakı Kur'an'dı. O yürüyen Kur'an'dı. O canlı Kur'an'dı. O yaşayan Kur'an'dı. Öyle söylüyor Hazreti Aişe. Radıyallahu anha. Demek ki peygamberimizin sünneti yani onun fiilleri, onun Sözleri, O'nun emirleri, O'nun nehileri, O'nun tasdik ettiği şeyler, O'nun tavsiye ettiği şeyler, yani sünnet, Kur'an'ın açıklamasıdır. Kur'an'ın en doğru tefsiridir. Kur'an'ın anlaşılması gereken yorumudur. Yaşanılan Kur'andır, canlı Kur'andır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O Kur'anı insanlara ulaştırmak üzere görevlendirilmiş şerefli bir elçidir. O hidayet yolunu bize gösteren, bu konuda bize vesile olan, aracı olan yüce bir peygamberdir. O yüzden, ahirete doğru yol alan yolcular, ölüm ile açılacak olan ahiret kapısının eşiğine doğru giden yolcular, ne zaman bu son istasyona ulaşacaklarını kestiremeyen yolcular... Orada neler olacak, neler bitecek? Bunları Kur'an'dan öğrenen, sünnetten öğrenen yolcular. Azığınız Kur'an olsun. Azığınız Kur'an olursa yolunuz selamet yoludur. Azığınız şeytan olursa yolunuz dalalet yoludur. Azığınız Kur'an ve sünnet olursa yolunuz kurtuluş yoludur, cennet yoludur. Azığınız şeytan ve onun dostları olursa, heva, heves olursa, nefis olursa, oyun ve eğlenceye dalmak olursa yolunuz Allah korusun cehennem yoludur. Ateş yoludur, azap yoludur. Korku yoludur. Allah'ın gazabının insanlara dokunacağı yoldur. Allah'ın kulluğundan reddettiği insanların zümresine katılma yoludur. Allah'ın değer vermediği, rahmetini esirgediği, kulluktan reddettiği, azap ile terbiye ettiği, terbiye edeceği insanların yoludur o zaman. Öyleyse her kim ki kul olmak ister, her kim ki yüce Rabbini razı etmek ister, her kim ki kul olduğunun bilincindedir, her kim ki bu dünyaya niçin geldiğinin farkındadır. Her kim ki nereye gideceğini, niçin geldiğini, görevinin ne olduğunu, nereye doğru ilerlediğini bilendir. Öyleyse Kur'an'a ihtiyacın var. Bu gerçeklerden haberin varsa Kur'an'a ihtiyacın var. Onu anlamaya ihtiyacın var. Onu rehber edinmeye ihtiyacın var. Onun yol göstericiliğine ihtiyacın var. Onu baş etmeye ihtiyacım var Onun emirlerini yaşamaya ihtiyacım var Onun yasaklarından sakınmaya ihtiyacım var Buna mecburiyetim var Zaruri bir durumdur bu Allah'ın bize ihtiyacı yok Bizim Allah'a ihtiyacımız var Kur'an'ın bize ihtiyacı yok Bizim Kur'an'a ihtiyacımız var Cennetin bize ihtiyacı yok Bizim cennete ihtiyacımız var Allah'ın bize ihtiyacı yok. Bizim Allah'a ihtiyacımız var. Evet, Allah'a ihtiyacımız varsa O'nun yoluna köle olmalıyız. Boynumuz O'nun yoluna kıldan ince olmalıdır. Emirlerini baş tacı etmedikten sonra O'nun emirlerini yüksek tutmadıktan sonra onun yasaklarından kaçınmadıktan, sakınmadıktan sonra Allah'ın razı olacağı bir kul olmamız mümkün değil. Evet. Öyleyse Kur'an'a ihtiyaç var. Onu bilmeye ihtiyaç var. Her satırını, her kelimesini, her harfini bilmeye ihtiyaç var. A'dan Z'ye bize ulaştırmak istediği gerçeklerle tanışmaya ihtiyacımız var. Onun açılımına, tefsirine ihtiyacımız var. Onun vermek istediği imani duyguya ihtiyacımız var. Onun rehberliğine ihtiyacımız var. Onun şefaatine ihtiyacımız var. Onun ayetlerine ihtiyacımız var. Bu bir zarurettir. Bu olmazsa olmaz. Ramazan ayında manasına hiç bakmadan Kur'an okumakla, hatim indirmekle Kur'an'ı anlamış olmayız. Onun mesajını anlamış olmayız. Ölülerin arkasından onlarca hatim indirmekle ölüyü cehennem azabından kurtaramayız. Mezarlığa gidip onlarca Yasin, onlarca Fatiha okumakla Kur'an'dan bir haber yaşamış insanı cehennemden çıkartıp cennete sokamayız. Kur'an ben bu insana şefaatçi olmak istemiyorum. Zira hayatında beni bir defa olsun eline almış değil, beni okumuş değil, beni anlamış değil, beni sevmiş değil, bana vaktini vermiş değil derse siz milyonlarca kez hatim de indirseniz Kur'an ona şefaatçi olmaz. Olamaz. Efendim, ölen zengindir, arkasında birçok mal bırakmıştır. Ey hocalar, para sorun değil. Gelin hatim indirin. Bu adamın sermayesi çok zenginliği çok. Ne kadar para istiyorsunuz? Hocam, sen kaç hatim indirebilirsin? On mu, yüz mü? Al paranı. Sen hocam kaç hatim indirebilirsin? On mu, yüz mü? Al paranı. Demekle Kur'an'dan bir haber yaşamış ve bu şekilde Allah'ın azabına düşmüş bir insanı kurtaramazsınız. Kur'an buna şefaatçi olmaz. Kur'an'ı hayat rehberi olarak almamış, Kur'an'ı anlamak için emek vermemiş, Kur'an'ı yaşamak için en ufak bir gayret sarf etmemiş hayatı boyunca şeytanın kitabını okumuş şeytanın emirlerinden yola çıkarak hayatına devam etmiş isyankarlıkla hayatına devam etmiş Kur'an'dan İslam'dan bir haber olarak hayatına devam etmiş bir insanı indirmiş olduğunuz binlerce hatimle kurtaramazsınız çünkü Kur'an böyle bir insana şefaatçi olmaz. Kur'an'ın şefaatçi olabilmesi için Kur'an'ı sevmek lazım, Kur'an'ı anlamak lazım, Kur'an'ı yaşamak lazım, Kur'an'ı öğrenmek lazım, Kur'an'ı hayata tatbik etmek lazım, Kur'an'ı bir hayat rehberi olarak görmek lazım ve fiilen bunu yaşamak lazım. allah Teala'nın bizim parayla indirteceğimiz hatimlere ihtiyacı yok. Allah istiyor ki Kur'an yeryüzünde hakim olsun. Allah istiyor ki Kur'an'daki emirleri insanlar tarafından yaşansın, kabul edinsin. Allah istiyor ki kulluğun vasfını, kulluğun nasıl olurluğunu olacağını gösteren Kur'an insanların hayatında hayat bulsun. Allah bunu istiyor. Biz ne yaptık? Kur'an'ı ölüler kitabı haline getirdik. Arefe günü gider, mezarlıkta herkes Kur'an okur. Kur'an ölüye inmemiştir, canlıya inmiştir. İnmemiştir hele Kur'an. Bunu hakkıyla bilin ne mezarlıklarda okunmak için ne ölüler için diyor. Mana olarak yanlış söylemiş olabilirim Mehmet Akif'in bu dizesini. İnmemiştir hele Kur'an ne mezarlıklarda okunmak için ne de fal bakmak için diyor. Daha o zamanlar bile varmış demek ki bu Kur'an'a karşı bu yanlışlıklar. Kur'an'la fal bakmak. Kur'an fal kitabı mı? Böyle insanlarla Kur'an ölü kitabı değil Kur'an diriye hitap ediyor Hayat sahibine hitap ediyor Yaşayan insana hitap ediyor İnsan öldükten sonra Kur'an o insanı muhatap almaz Çünkü ölüden hareket beklenmez Ölüden kulluk beklenmez Artık öldüğü zaman ipleri tamamen Allah'ın eline geçmiştir. Öldüğü zaman imtihanı bitmiştir. Artık kulluk ve ibadet bitmiştir. Artık hesap günüdür, ceza günüdür veya mükafat günüdür. Öyleyse bize bu oyunu kim oynadıysa biz bu oyunu kırmamız lazım. Kur'an'ı yeniden hayat kitabı yapmamız lazım. Kur'an'ı yeniden hayat sahibi insanlara hitap eden bir rehber olduğunu hatırlatmamız lazım. Bu konuda bilinçli olma olmamız lazım. Kur'an'ı başucu kitabımız yapmamız lazım. Hayat desturumuz yapmamız lazım. Kalplerimizin, gönüllerimizin ilacı yapmamız lazım. İmanımızı olgunlaştırıcı bir rehber olarak Kur'an'ı görmemiz lazım. Kulluğun nasıl yapılacağını bize gösteren bir rehber olarak Kur'an'ı görmek lazım. O yüzden diyoruz ki Kur'an dersleri, o yüzden diyoruz ki tefsir dersleri, o yüzden diyoruz ki meal dersleri verelim. İnsanlara Kur'an'ı anlatalım. Kur'an'ın mesajını ulaştıralım. Canlılara hitap eden Kur'an'ı duyan kulaklara hisseden gönüllere aktarabilmek için mücadele verelim. Bu yüzden hepinizin hepimizin burada yapılacak olan derslere azami derecede katılmaları ve diğer kardeşlerimizin, kolu komşunun, yakın akrabanın, uzak akrabanın bu derslere katılımını sağlamak için gayret sarf etmemiz lazım. Çünkü cennet sizleri bekliyor. Kur'an yardımcıları olarak sizleri bekliyor. Kur'an şefaatçileri olarak sizleri bekliyor. Kur'an sizleri bekliyor. Kur'an... Ellerinizle buluşmak istiyor. Kur'an, gönüllerinizle buluşmak istiyor. Kur'an, güler yüzle size bakmak istiyor. Kur'an, hiçbir malın, canın, cananın, evladın, sermayenin, makamın, mevkinin fayda vermeyeceği o günde sizlere şefaatçi olmak istiyor kabul etmez misiniz? Kur'an'ı arkadaşlığa kabul etmez misiniz? Onu dostluğa kabul etmez misiniz? Onu gönüllerinizin ilacı olarak kabul etmez misiniz? Onu sevmez misiniz? Onu baş tacı yapmaz mısınız? Kur'an sizi özlemiş, siz Kur'an'ı özlemez misiniz? Kur'an sizi istiyor, siz Kur'an'ı istemez misiniz? Kur'an size Allah'ın yolunu göstermek istiyor. Siz bunu istemez misiniz? Kur'an, kutsal yolculuğunuzda yanınızda azık olmak istiyor. Yardımcınız olmak istiyor. Şefaatçiniz olmak istiyor. İmanınızı artırmak istiyor gönüllerinize huzur sunmak istiyor. Kayıp aleminden size haber getiriyor. Ahiret aleminden size haber getiriyor. Kulaklarınıza fısıldıyor. Kaybi haberleri kulaklarınıza fısıldıyor. Duymaz mısınız? Gelin ey Allah'ın kulları gelin Hak yol burada, Allah'ın emirleri burada, Allah'ın razı olacağı yol burada, Allah'ın kelamı burada, ilahi kelam burada diyor Kur'an. Bu davete icabet etmez misiniz? Bu çağrıya icabet etmez misiniz? Evet. Ne olur? Kur'an'ı Ölülere hitap eden Bir kitap olmaktan çıkaralım Ne olur Onu yeniden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Sahabenin Anladığı değer verdiği Hayat rehberi olarak gördüğü Bir kitap olarak Bir kutsal değer olarak görelim Bizi yönlendiren hayatımıza yön veren Bizim azaptan sakınmamızı sakınmamızı sağlayacak olan bir vesile, bir araç olarak Kur'an'ı yeniden görelim. Ne olur? Kur'an okuyanlar, hatim indirenler, manasını da okuyun. Manasını okumadıkça Kur'an size hitap etmez. Manasını da okuyor. Allah ne diyor? Bir bakın. Allah ne diyor? Kur'an manası anlaşılmaması gereken tılsımlı ifadeler değildir. Kur'an manası anlaşılsın diye ayetleri apaçık olarak gelmiştir. Arapça olarak indirilmiştir. Arap olmayanlar da bunu hocalardan maalini tercüme ve tefsir etme yoluyla, ettirme yoluyla anlayacaklar mesajına ulaşacaklardır. Kitaplardan ulaşacaklardır. Evet değerli kardeşlerim. Esasen bugün Fatiha suresinden tefsir olarak başlayacaktık. Ama Kur'an'ın emmiyetiyle ilgili sohbetimiz sürdü ve vaktimiz bu şekilde bitti. Bir saat önceden camimize hazır bulundum. E tabi sizlerin de camiye katılımı olması lazım. Cemaatimiz erken gelirse burada bu dersleri daha fazla yaparız. E, dışarıda bekledik O yüzden sizlerden ricam e, camiye erken gelelim. Her hafta salı günü 45 dakika önce öğle ezanından 45 dakika önce sizleri bu Kur'an ziyafetine davet ediyoruz tekrar tekrar. İlanlarımızı oralara astık. Bu derslerin varlığından da arkadaşlarımıza, yakınlarımıza e, haber edelim. Allah amellerinizi kabul etsin. Allah Kur'an'ı bizlere sizlere şefaatçi çıkılsın. Allah cümlelerinize razı olsun. Ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala